Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. iyiliklerle gel güzelliklerle gel ademoğulları. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Ütri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini galip kılsın. Mevlidini Süleymanlar. Sütunları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 Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilali Habeşi Sustuysa ezanlarını Davud dokusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın Aminler Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler. Gelin. Ey Fatiha da